Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestaferu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu Emma ba'd fe inna'staqa al kitabullah ve hayral hadiyi hadi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle dalâletin finnâr. Evet, Albaniyat dersine namazla ilgili fetvalardan devam ediyoruz. Namazla sözü dinlenen kimseler arkamda dursun hadisi hakkında. Şöyle soruldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinizden sözü dinlenen kimseler namazda arkamda dursun. Yani fitneyi bertaraf edebilecek kimseler kast edilmiştir. Şu asrımızda insanlar bir kimseyi çekip yerine geçirince bu meseleyi anlamıyorlar. Elban dedi ki az önce ne dedim? Burada geçen haftaki fetvasına işaret ediyor geçen hafta aktardığımız. Allah sana hayır versin. Neredeydin? Az önce kardeşin imam namaz kıldırırken, rüku halindeyken abdestsiz olduğunu hatırlarsa... Onlara konuşur mu yoksa işaret mi eder şeklindeki sorusuna cevap olarak dedim ki, o halindeyken taharet üzerine olmadığını hatırlarsa, cemaatin görebileceği bir durumdaysa insanlara işaret eder. Bunu işittiysen bundan ne anladın? Dedim ki, gözleri önündeyse onlara işaret etmesi yeter. Onlar imam kendilerine dönünceye kadar rükûda beklerler. Durum böyle değilse, söylediğimiz gibi aralarından birini öne geçirirler ve namazı okuldurur. Bu yeterlidir. Alemlerin Rabbine Allah'a hamdolsun. Evet. Diğer soru, istirahat celsesinin hükmü nedir? İmam bunu yapmazsa ona uyan bunu yapabilir mi? Gölban dedi ki istirahat Csesi sünnettir. Yani birinci rekattan ikinci rekata kalkarken bir süre oturmak. Bu meselede Allah'ın ve İbnül Kayyım'ın Zadülmaat kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu insanlara din koymak ve sünnet kılmak için değil, ihtiyaçtan dolayı yaptığını zikretmesine aldanmamalıdır. Bu görüşü Bukhani'nin sahihinde ve başka yerlerde sabit olan Ebu Hümeyde Said'i radıyallahu anh hadisi açıklamaktadır. O bir gün arkadaşlarıyla otururken onlara şöyle dedi, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını kıldırayım mı? Onlar... ''Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını bizden iyi biliyor değilsin.'' dediler. ''Ebu Hümeyt bilakis biliyorum.'' dedi. ''Onlar göster.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Hümeyt radiyalan onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını anlattı. İkinci secdeden ikinci rekata kalktığında, yani birinci rekatın ikinci secdesinden ikinci rekete kalktığında istirahat celsesi yaptı. Sonra kalktı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını anlatmayı tamamladı. Diğer arkadaşların cevabı doğru söyledin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı böyleydi şeklinde oldu. İbnül Kayyım veya başkaları bunu 7 asır sonra illetli görmüşlerdir. Ebu Hümeydes Saidi ve sahabeden olan arkadaşları ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gördükleri şekli anlatmışlardır. Onlar bunu daha iyi bilirler. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kilo alıp yaşlanmasından dolayı ihtiyaç için yapmış olsaydı bu durum sahabeye gizli kalmazdı. Onlar bunu anlarlardı. Nebevi de El Mecmu Şerhul Müezzep kitabında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olduğu için bu sünnete özen göstermeyi ve devam etmeyi desteklemiştir. İmam istirahat celsesi yapmazsa imama uyanın ona tabi olması gerekir. Zira imama uymak namazın farzlarındandır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulması için imam yapılmıştır. Tekbir <gülüyor> aldığında tekbir alın, rükû ettiğinde rükû edin, rükûdan kalktığında siz de kalkın. Semiyallahu limen hamdeh dediğinde Rabbena ve lekel hamd deyin. Secde ettiğinde secde edin. Ayakta kılarsa siz de ayakta kılın. Oturarak kılarsa siz de oturarak kılın. Hadis imama uymanın bazı sünnetleri ihlal etse dahi zorun olduğunu pekiştirir. Nitekim imama uyan kimseden namazın rükünlerinden biri olan kıyam dahi düşebilmektedir. Yani bu şaibeli bir fetva. Yani Elvan Rahimullah bu hadise dayanarak böyle diyor ama... Yani şayet imam istirahat celsesi yapmıyorsa cemaat de yapmaz sonucunu çıkarıyor bu hadisten. Hadiste bu ifade edilmiyor. Hadiste ifade edilen şeyler belli. Ee, yani bu biraz şüpheli bir fetva yani. Diğer bir soru. imama uyan imamın iki selamı tamamlamasından sonra mı selam vermeli yoksa her bir selamda mı onu takip etmelidir? Cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulmaz için imam yapmış, yapılmıştır. Tekbir aldığında, tekbir aldın rükuit ettin de edin. Böylece aziz zikretti. Buna kıyasla deriz ki imam selam verdiği zaman siz de selam verin. Özellikle burada sünnet ehli katında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde meşhur bir sünnet vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazen tek selam verirdi. Buna göre deriz ki her selamda ona tabi olunur. İmamın selam vermesinden sonra selam verme görüşü ancak iki selamın namazın rükünlerinden bir rükün olması halinde doğru olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahrimi yani namaz dışı fiilleri haram kılan şey tek bir. Tahlili yani namaz dışı fiilleri helal kılan şey ise selamdır. Hadisiyle kastedilen ilk selamdır. İmam esselamu aleyküm dediğinde biz de ona tabi olur ve ondan geri kalmayız. Yani bir kimse namazdan çıkmak istese veya sabık mesbuk durumunda veya lahık durumunda sonradan namaza yetişen kişi mesela imam selam verdi o devam edecek. Birini selam verdiğinde bu kişi kalkar çünkü ilk selamla namaz tamamlanmış oluyor. Teşeğütte parmak ne zaman hareket ettirilir? Cevap, sünnette mutlak olarak eşhedü en la ilahe illallah derken parmağın kaldırılacağını açıklayan bir hadis gelmemiştir. Bu yüzden bu görüşte olanların rey, iştihat ve istimbat yolu ile bunu söyledikleri bilinmekle birlikte, Vail bin Hucur radiyalan hadisine aykırı olan herhangi bir hadis yoktur. Alimlerin kaydelerinden birisi, naz gelen konuda iştihat olmayacaktır. Vail radiyallahu hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşundan selam vermesine kadar parmağını hareket ettirdiği anlatılmıştır. Bu açık sünnet herhangi bir istimbat ile itiraz etmek caiz değildir. Yani burada özellikle e, Suud uleması, Hanbeli mezhebinin alimleri e, böyle iştahatlarda bulunuyorlar. İşte la ilahe derken kaldırılır, illallah derken indirilir gibisinden. E, bunların hiçbir aslı yok. Yani hadiste gelen şey, tahiyyata başlamasından selam vermesine kadar dua ettiği müddetçe, o zikirleri yaptığı müddetçe parmağın hareket ettirilmesidir. Namazda teşevüde parmak hareketinin şekli nasıldır? Cevap, Vail Hucur radiyalan hadisinde o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i namazda teşevüde oturduğu zaman şöyle anlatmıştır. Onun parmağını hareket ettirerek dua ettiğini gördüm. Bunu İbn-i İbn İbn-i İbbanle rivayet etmiştir. Bu hareketin manası indirip kaldırmak değildir. Mutlak olarak hadiste bu gelmemiştir. Hareketten maksat yerinden oynatmaktır. İmam Ahmet'in şöyle dedi sayı olarak gelmiştir. Şiddetlice hareket ettirir. Yani illa sağa sola veya e, yukarı aşağı hareket ettirme bu tasvir edilmemiştir. Hadiste mutlak bir şekilde hareket ettirme geliyor. Yani parmağı işaret parmağı hareket ettirmek. Namaz kılan kimse secdeye giderken önce dizlerini mi yoksa ellerini mi yere koymalıdır? Cevap, Ebu Davud kuvvetli bir isnad ile Ebu Hürer Radyalan'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Birini secde ettiği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin. Dizlerinden önce ellerini yere koysun. Nitekim bazıları hadisin ravi tarafından değiştirildiğini iddia etmiştir. Yani burada İbn Kayy kastediyor? Yani iddialarına göre ravi ellerinden önce dizlerini koysun demek isterken hadiste değiştirme yapmıştır. Deve çöktüğü zaman elleri üzerine çöker. Ellerinde onun arkası değil, elleri de onun arkası değil, ön iki dizi vardır ellerinde. İnsan bu sayede deveden farklı olur. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birini secde ettiği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin buyurduğunda Devenin ön dizleri üzerine çöktüğü gibi çökmesin, yere önce ellerini koysun, sonra dizleri bunu takip etsin demektir. Muhaliflerin bu hadise karşı delilleri, Ebu Davud ve başkalarının Vail bin Hucur ten rivayet ettikleri şu hadistir. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i secde ederken dizlerini ellerinden önce yere koyarken görmüştür. Lakin bu hadis Kadı Şürek bin Abdullah yoluyla gelmiştir. O saduk bir ravi olsa da hadis alimleri o nezbenin kötü olduğuna ittifak etmişlerdir. Bu yüzden Müslim sahihinde onun rivayetini ancak başka bir ravinin desteği olduğunda rivayet etmiştir. Bu da tek başına hüccet olmayacağına işarettir. Bu hadisin isnadı zayıftır. Teverrük oturuşu ne zaman olur? Cevap ister farz olsun ister sünnet olsun. iki rekatli namazlarda ikinci rekatte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin teverrük oturuşu yaptığına dair basılı yahut el yazma sünnet kitaplarında sabit olan bir şey yoktur. Hatta bilakis ikinci rekatta teverrük yapmak İmam Malik'in da ve başkalarının sayısından Abdullah bin Ömer bin Al-Kattab te rivayet ettikleri sayıhna saygıdır. Namazda sünnet olan ancak sağ ayağın dikilip sol ayağın yayılmazdır. Bu hadis hadis salimlerine göre merfu hükmündedir. İbn Ömer radıyalandı'nın sözünün anlamı namazda bunun kaydı olduğudur. O halde özel bir delilin delaletiyle bu kaydeden istisna gelmedikçe sürekli olarak bunu amel etmek gerekir. Teberrük hakkında delil ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci teşebbütte bunu yaptığı hakkında gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden arkasından selam verilen ikinci teşebbüt dışında teberrük yaptığı gelmemiştir. Eğer kişi gece namazına kalkar da ikişer ikişer kılarsa, her iki rekatin başında teşebbüt yaparsa, bütün bu teşebbütlerde sünnet olan ancak sağ ayağın dikilip sol ayağın yayılmasıdır. Lakin Sayı Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iki secde arasında ika oturuşu yaptığı sabit olmuştur. Bu hadisi ne yapacağız? Deriz ki önceki hadis imamlarımızın imamlarımızın dedikleri gibi iki secde arasında ika yapmak İbn-i Ömer radiyalanma hadisindeki gözetmek için bazen yapılır diyor Elbani. Şimdi burada namazdaki oturuşlarda meşru olan üç tane oturuş şekli vardır. Birisi ika oturuşu say Müslim'de e, i̇bn Abbas radyalanmadan gelen divayet sadece iki secde arasındaki oturuşa has. Yani şu iki ayak böyle dikilir, iki ayakla dikilir, şu şekilde oturulur. İki secde arasında. İki secde arasında yine iftiraş oturuşuna gelmiştir Vahil bin Hücreti'sinde. İftiraş oturuşu da bu. Normal yani e, birin eğer dört rekatli namaz kılıyorsa ilk teşebbüt bu iftiraş e, oturuşu gelmiştir. İki secde arasında da bu meşrudur. Ee, İka ise İka'nın da iki çekliği var Birisi yasaklanan şekil Buna köpek oturuşu deniliyor Elleri böyle arkaya atarak oturmak Şu ayakları şu şekilde Yani namazda İka'nın yasaklanması Köpek oturuşundan yasakla diye gelen hadisler Şu şekilde oturuştur Yani yasak olan İka budur Meşru olan İka ise bu şekil. Burada yalnız şuna dikkat etmek lazım. Ayaklar dikili olacak ve ayaklar bitişik olacak. Ayaklar şöyle ayrı olursa bu sünnete muhaliftir. Şu şekilde oturuş bu sünnete muhaliftir. Veya ayakları şöyle ikisini de arkaya doğru atmak bu sünnete muhaliftir. Ee, yani ya bu şekilde oturulacak iki secde arasında veya iftiraş oturuşu. Evet. ikinci şekil iftiraş oturuşu. Bu söylediğimiz. Yani sağ ayak dikilir, sol ayak yatırılıp Sol kalça, sol ayağın içine konularak bu şekilde oturulur. Bu, e, dört rekatlı namazların ikinci rekatinden sonraki oturuştaki şekildir. Veya diğer, birinci, üçüncü rekatlerde e, secdelerin arasındaki oturuş. Yani tenevvat var burada. İster ika yapar, ister bu şekilde iftiraş yapar. Teluruk ise selamdan önceki e, oturuş. Yani ister dört rekatlı namaz kılsın kişi, isterse iki rekatlık namaz kılıyor olsun. Selam derece oturuşta eğer iki rekat ikinci rekatın sonunda. Eğer dört rekatlık bir namaz kılıyorsa dördüncü rekatın sonunda e, teverrük, verk gelmesinden geliyor, Ver, kalça demek. Yani sol ayak sağ ayağın altından çıkarılır, sol kalça yere dayanır, bu şekilde oturulur. Şimdi bunun da şekilleri var. Meşru olan şekiller. Bunda da tenebuat var. Teverrik oturuşun şekillerinde. Birisi bu. Yani sol ayak, sağ ayak dikildikten sonra sağ ayağın altından çıkarılır. İkinci şekli şöyle. Sol ayak sağ ayağın üstünden atılır. Üste kalıyor bakın şu şekil. Veya şöyle. Ayak dikilmez. Sağ ayak dikilmeden yatırılır. Bu şekilde olabilir. Veya şu şekil. Yani ikisi de yatırılır. Yani sağ yak dikilmeden ikisi de yatırılır. Bunlar tenevvvattır. Bunun dışında, bu sayılanlar dışındakiler e, sünnete muhalif oturuşlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Sadece İbn-i Ömer hastalandığı zaman veya rahatsız olduğu zaman e, bağdaş kurarak oturduğuna dair bir rivayet var. Allah Resulü'nün de bunu e, aktarıyor, merfu olarak da nispet ediyor. Yani rahatsızlık halinde yani bu şekillerde oturamayan kimsenin e, hastalık sebebiyle, mazeret sebebiyle bağdaş kurarak da oturabileceği geliyor. Evet, burada Elbani'nin işte iki rekatli namazların selam oturuşunda, yani ikinci rekatin sonunda Allah Resulü'nün böyle bir şey yaptığına, teverrik oturuşu yapına dair herhangi bir hadis yok, sabdulan bir şey yok dediği ifadesi doğru değildir. Nitekim gerek Ebu Hümeydes Saidi Radyalan'tan i̇bn Zeymen'in Uzeymen'in rivayet ettiği, yine Ahmet bin Anbel İbn-i ve başkalarının i̇bn Mesud Radyalan'tan rivayet ettikleri hadiste selam verildiği oturuşta bu şekilde teverrik yaptığı gelmiştir bu hadisler. Birisi yani i̇bn Mesud'dan gelen hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre, Ebu Hümeydes Saidi Radyalan'tan gelen hadis ise Müslüm'ün şartına göredir. Yani sabit olmuştur namazı bitirdiği e, oturuşta diye geliyor Ebu Meyd'den gelen rivayette. Hatta Nesai bunu ayrı bir bab başlığında kısaltarak şu lafıza veriyor. Rekateyn e, Fî rekateynin kadaya salatihi Yani namazını bitirdiği iki rekatın sonunda diye e, bu lafızla rivayet ediyor. Yani kişi iki rekatlık namaz kılıyorsa yine Teverik oturuşu yaparak yani sol ayağını sağ ayağın altından çıkararak veya diğer tarif ettim teverik şekilleriyle bu oturuşu yapar. Yani bu konuda hadis sabit olmuştur. <gülüyor> Kişi mescide girdiği zaman insanlar cemaatle namaz kılıyorlarsa ve saflar dolu olup yer bulamazsa tek başına namaz kılabilir mi? Cevap gücü yettiği kadar öndeki safa girmeye çalışmalıdır. Bugünlerde insanlar safları sıkı tutmaya hırs göstermemektedirler kolayca safa girmek mümkündür. İki kişi arasında boşluk bulunabilir. O ikisine lütufkar davranıp safa girilebilir. Eğer bu mümkün olmazsa, saftan kendi yanına birini çekemez. Zira bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmamıştır. Ancak Ebu Yala'nın rivayet ettiği zayıf bir hadiste gelmiştir. Hem sonra saftan birini çekmek, öndeki safta boşluğa sebep olur. Safa giremeyip, tek başına kılmak zorunda kalan bu kişi ile Mescide İmam Rükû'dayken yetişip onunla beraber rükü eden, böylece rekâta yetişmiş olan kişi arasında fark yoktur. Zira safın arkasında tek başına namaz kılan namazı yoktur. Hadisi ile Fatiha-tül kitabı okumayan namazı yoktur. Hadis arasında bir fark yoktur. Yani böyle bir kimse, e, Allahu alem, yani safta yer yoksa, bir yere sıkışamıyorsa ön saftan, e, bu kimse ya birinin gelmesini bekler, şayet e, kılacak olursa, o şekilde kılacak olursa ve o namazı tamamlayıncaya kadar yanına gelen kimse olmazsa o namazı iade eder. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam saftan ayrı tek başlarına kılana namazı iade etmesini emretmiştir. Yani önden birini çekmek hakkında zayıf rivayet gelmiştir. O e, sahih değil, doğru değil. Ve sabit olan da aykırıdır. Çünkü Allah Resulü'nden lanet vardır bu konuda safı bozana, safı bölene laneti vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden ön saftan birisi arkaya çekilmez. Bazı alimler şöyle diyorlar. Yani buradaki tek başına namaz kılma yasağı, saftan ayrı olarak tek başına namaz kılma yasağı böyle mecbur kalan kimse için geçerli değildir diyorlar. Bu bir iştihattır, istimbattır. Yani doğruluğu tartılır Doğrusunu Allah bilir. Fakat hadisin lafzındaki umumluk ifadesi sebebiyle yani tek başına kılan kişi o namazı iade etmelidir. Ve ya birisini bekleyecek veya e, iade edecek. Bazıları da böyle fetva veriyor. Yani bazı alimler işte, e, zaruret durumunda, ön tarafta yer bulamazsa tek başına kıldığı namaz geçerlidir diyorlar. Yani bunu demek biraz zor. Evet, kişi sabahın sünnetini veya başka bir namazı kılarken kahmet okunsa... <gülüyor> İmamla beraber kılabilmek için namazını kesmeli mi yoksa tamamlamalı mıdır? Cevap bu meselede asıl olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Namaz için kâhmet okunduğu zaman farz namazdan başka namaz yoktur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Hadisten anlaşılıyor ki farz namaz için kâhmet okunduğunda nafile namaz batıl olur. Lakin alimler hadisin mutlak ifadesi üzerine olduğu görüşüyle Kişinin sünnet namazı bazı halilerde tamamlayabileceği, sonra cemaate katılabileceği görüşü üzerinde iktiraf etmişlerdir. Yani iki, iki görüşe ayrılmış halinler. Bazılar demiş ki, hadis mutlak ifadesi üzeredir. Yani kaymet okunduğu zaman kişi eğer sünnet namaz kılıyorsa o anda batıl olur. Bazı halimler de diyor ki, eğer o kimse namazı yetiştirebileceğini, cemaate katılabileceğini düşünüyorsa, buna ihtimal veriyorsa o namazı geçerlidir demişler. Nebevi'nin El Mecmu kitabından okuduğundan anladığıma göre bu hadisde kastedilen imama namazın başında yetişen Müslümanın nafile kılmasına hastır. Yani nafile namaza namazın başındayken yetişen. Yani adam yeni başlamış namaza, Kamet okundu, bu kimse hakkındadır demiş İmam Nebevi'ye. Şayet namaz için kâhmet okunmuş ve nafile kılan teşebbütte olup sadece selam vermesi kalmışsa ve zannına göre tekbire yetişebilecekse böyle bir durumda namazı tamamlar. En azından tek selamla da olsa namazı bitirir. Bu şekle karşılık diğer bir şekilde şudur. Mesela sabah namazının sünneti için tekbir almış ve o vakit kâhmet okuyan Allahu Ekber diyerek başlamışsa Nafileyi tamamlamaya devam ettiğinde imam ile beraber başlangıç tekbirini kaçıracaksa böyle bir durumda namazı selam vermeksizin keser. Yani selam da vermeden direkt keser. Geçen iki örnek arasında pek çok şekiller vardır. Özetle, nafile kılarken kahmet okunursa bu kişi nafileyi tamamlayıp imam ile beraber ilk tekbire yetişip yetişmeyeceği hususunda iştahat eder. Eğer galip zannına göre yetişebilecekse namazı tamamlar ve hafif tutar. Eğer ilk tekbire yetişemeyeceğini zannediyorsa namazı keser ve safa girer. Evet, biz burada tabi tercih ettiğimiz hadisin lafında geldiği gibi. Yani namaz için kâhmet okunduğu zaman farz namazdan başka namaz yoktur. Yani bu kimsenin direkt o namazı keserek farz olan namaza icabet etmesi gerekir. Diğer bir soru kişi mescide girdiğinde yatsı namazı kılınıyorsa ve kendisi akşam namazını kılmamışsa ne yapar? Cevap bu kişi yatsı namazını kıldırmakta olan imamın arkasında akşam namazına niyet eder. İmam 4. rekata kalktığında imamdan ayrılmaya niyet eder ve oturduğu yerde teşevide devam ederek namazı tek başına tamamlar. Bu görüş Elbani'nin aktardığı bu görüş İmam Ahmed'in de iki görüşünden biri. Yani ondan e, rivayet eden iki görüşten biri İmam Şafii de bu görüştedir ayrıca. E, çoğunluk ise cumhur ise böyle bir şey sayık görmemiştir. İbn Abbas radıyallahu diğer bir soru İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de öğle ile ikindiği ve akşam ile yatsıyı Yolculuk ya da yağmur söz konusu olmadığı halde cem ettiği gelmiştir. Bu ne zaman olmuştur? Cevap, bu hadis pek çok ilim talebesinin zannettikleri gibi bir sebep üzerine söylenmiş değildir. Müslüman, memleketinde ikamet halindeyken namazları cemaat ile vakitlerinde kılmaya devam etmelidir. Lakin namazları vakitlerinde kılmaya devam ederken bir sıkıntıyla karşılaşırsa o zaman sıkıntıyı kaldırmak için cem-i takdim veya cem-i tehir yaparak cem edebilir. Bu şekilde cem yapmanın illeti Müslümanlardan sıkıntıyı kaldırmaktır. Sıkıntı yoksa cem de yoktur. Bu hadisin tam metnini almamız gerekir. İnsanlar İbn Abbas r.a. dediler ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla neyi murad etti ey Ebu Abbas? İbn Abbas r.a. dedi ki ümmetine sıkıntı vermemeyi istedi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ikamet halindeyken yağmur mazereti de olmadı halde cem etmesi insanların sıkıntı olmadığı halde cem etmelerine cevaz teşkil etmez. Şayet burada açık bir şer'i mazeret olmasa veya insanlar için açık olmayan şer'i bir mazeret olmasa, lakin kişi her iki namazda vakitlerinde kıldığı takdirde nefsinde sıkıntı hissedecekse mutlak olarak cem edemez. Diğer bir soru, kişi yatsı namazının son rekatine yetiştiğinde kaçırdığı kısmı tamamlar mı yoksa kaza mı eder? Kaçırdığı kısmı cehri ok okuyarak mı kılmalıdır? Cevap alimlerin bu meselede iki görüşü vardır. Birincisi namaza sonradan yetişen kimse eğer namazı tamamlamak için kalkarsa o kaza eder. Kaza ettiği kısım namazının baş tarafıdır. Bu hanefilerin görüşüdür. İkincisi imamın arkasında namazın başında yetişen kimse imam selam verdikten sonra kaçırdığı kısmı tamamlamaz. O namazı tamamlamıştır. Çünkü zaten namazın başında yetişmiş o. İhtilaf sebebi şu meşhur hadisin iki şekilde rivayet edilmesidir. Yetiştiğinizi kılın, kaçırdığınızı tamamlayın. Diğer bir rivayette kaza edin şeklindedir. Yani yetiştiğinizi kılın, kaçırdığınızı tamamlayın. Diğer e, lafzında kaza edin. Bu iki e, rivayet lafzındaki mana farkından dolayı. Doğrusu mana bakımından bu iki, iki rivayet arasında esasına fark yoktur. Kaza edin sözünün lukat manası tamamlayın demektir. Ancak Hanefiler kaza edin sözünü kendileri katında ıslahi mananın genel kapsamında yorumlamışlardır. Arapçada anlaşılan ise kaza edin sözünün tamamlayın manasında olmasıdır. Bu mana birçok ayette açıktır. Allah Teala'nın şu ayeti de böyledir. <gülüyor> Namazı bitirdiğiniz zaman yeryüzünde dağılın. <gülüyor> Yani kadaa ettiğiniz zaman, cuma namazı hakkında Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Yani namazı tamamladığınız zaman, cuma namazını kaza ettiğiniz zaman demek değil bu ayet. Namazı bitirdiğiniz zaman diye tercüme edilen kudiyeti sala ifadesi anlamının vakti dışında kaza edilmesi olduğunu kimse çıkarmamıştır. Ayetin manası namazı tamamladığınız zaman demektir. Yine Allah-u Teala'nın şu ayeti de böyledir. Menasiklerinizi tamamladığınız zaman Allah'ı zikredin. Bakara 200. ayet. Menasiklerinizi kaza ettiğiniz zaman sözünün anlamı menasiklerinizi tamamladığınız zaman demektir. Yani hac ibadetlerini tamamladığınız zaman. Sorunun ikinci kısmına gelince sorunun ilk bölümü anlaşıldığına göre şöyle deriz. Üç rekat kaçıran kimse bir rekat daha kılar ve teşebbüt yapar. Sonra iki rekat daha kılar ve bunlar da sesli okumaz. Fatiha'dan sonra da bir şey okumaz. Yani zammı sure okumaz. Evet, hadiste kim sabah namazını cemaatle kılar da sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikrederse ve sonra iki rekat namaz kılarsa buyruluyor. Bu hadiste geçen iki rekat duha namazı mıdır, kuşluk namazı mıdır? Cevap, Allah'u Alem bu kuşluk namazıdır. Zira güneşin doğmasından sonra kılınması zikredilen namazlar hakkındaki bütün hadisler kuşluk namazı hakkında gelmiştir. Bu hadis ancak Müslüm'ün sayında rivayet ettiği diğer bir hadis ile karşılaştırılarak cem edilir, aralar bulunur. Abdullah bin Ebi Efba radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evvabin namazı deve yavrularının ayaklarının çöl kumlarından ısındığı vakit kılınan namazdır. Hadiste geçen pisal, fasil kelimesinin çoğuludur. Deve yavrusu demektir. Onun ayakları ana ve babasının ayakları gibi değildir. Bilakis onun ayakları henüz gelişmemiştir, tazedir. Taşlık bir alana çıktığında güneş o taşları ısıtmış olduğundan deve yavrusu sıçrayarak gölgeye kaçar. Soruda geçen hadisi düşünecek olursak, kişi Allah'ı zikretmek için sabah namazından sonra oturduğu zaman, sonra güneş yükselince kadar sabrederse, o zaman kumların ısınmaya başladığı zamandır. Yani kuşluk vakti girmiş oluyor. Evet, kabirlerde namazdan kastedilen nedir? Kabirler arasında namaz kılmak mıdır? Yoksa namaz kılanın kıblesinde kabrin bulunması mıdır? Cevap, kastedilen edilen kabre doğru olan bütün namazlar hakkında geneldir. Yani yasak bu konuda geneldir. Zira kabre yönelerek namaz kılmak hakkında açık yasak gelmiştir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu sözdür. Kabirler üzerine oturmayın ve onlara doğru namaz kılmayın. Bunu Müslim, Tirmiz ve Nesai rivayet ederler. Bunu pek istiren pek çok hadisler Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelmiştir. Bunlar arasında kabirler üzerinde bina edilmiş mescitlerde namaz kılmaktan yasaklayanları da vardır. Şayet içinde tek bir kabrin bulunduğu bir mescit varsa, bu mescitte kılınan namaz sahih değildir. Çünkü bu kabrin bu mekanda bulunmasından dolayı kabir hükmünü alır. Bazı hanbeli kitaplarında ve başkalarında bunun aksı zikredilir. Ancak içinde üç kabir bulunan yere kabristan denilir diye. Ama... Cenaze için namaz kılınan yer kabristandan ayrı ise bu caizdir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem musallada cenaze üzerine namaz kılmıştır. Musalla kabrin yanındaydı. Yani burada e, şunu açıkça ifade etmek lazım. Cenaze namazı istisnadır. Yani rukulu, secdeli namazlar e, kabirlere doğru veya kabir bulunan mescitte kılınmaz yani birisi tutup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis sabit olmuştur. İşte birisi ölmüştü, onun öldüğünü haber vermediler. Sonra o kişiyi sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldü dediler. Mescidin bakımını yapan bir gençti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana onun kabrini gösterin dedi. Kabrine doğru gitti, cenaze namazını kıldırdı onun. Bu e, cenaze namazı istisnadır. Ama cenaze namazı dışındaki namazlar, yani ruku ve secde içeren namazlar, e, kabirlerde kılınmaz. Kabre doğru kılınmaz. E, mesela bazıları şöyle soruyorlar. Caminin avlusunda kabir var diyorlar. E, namaz kılacağız. Cenaze namazı dışarıda kılınacak. Bu caiz midir diye. Cenaze namazı istisna. Birincisi bu. İkincisi şayet kıble tarafında değilse yani normalde mesela e, şöyle bir durum düşünebilirsiniz. Siz burada mescitteyiz Tam Kıble tarafımızda kabristan bulunabilir. Ama bizim sütremiz vardır. Bu e, herhangi bir şey e, sorunu teşkil etmez. Bazı yerler var. E, mesela cami ölmüşlerden birisinin nispet edilir. İşte Emir Sultan Camii, Hacı Bayram Camii gibi. E, bunun ister kıblesinde yer alsın, ister yer almasın. Mesela Hacı Bayram Camii'de namaz sahih midir? Namaz sahihtir. Sahihliği bakımından. Ama... Yani kıble tarafında yer alsa bile arada duvar vardır, yani sütre vardır. Fakat böyle yerlerde namaz kılmak mekruhtur. Neden mekruhtur? Çünkü bu Müslümanların zihninde işte böyle yerlerin sırf o kişiye nispetle fazlet olduğuna inanılmasına, böyle yerlerde namaz kılmanın başka bir mescitte namaz kılmaktan daha faziletli olduğuna inanılmasına sebebiyet verir. Mesela Emir Sultan'da kılınan namazın Ulu Cami'de kılınanından daha üstün olduğuna inanılıyor bugün. Hacı Bayram'da kılınan namazın hemen alt tarafındaki Zincirli koyacağım Zincirli Cami'nde namaz kılmaktan daha faziletli olduğuna inanıyor insanlar. Böyle inanışlara sebebiyet vermemek için bir de işte o kabir sahibine özel bir hürmet e, içerdiği için mesela şirk ehli e, bu, bu kimseler şirk koşanlar buralardan namaz kılmayı tercih edebilir. Böyle şirk fiillerine benzememek lazım. Ee, ama namaz sahih midir? Senin kıblende, sütre olduğu sürece namazın kendisi sahihtir. Bazı camilerde Ankara'da çok fazla yok ama e, bazı bölgelerde, Bursa gibi bazı yerlerde neredeyse içerisinde kabir bulunmayan cami yok. Böyle yerler var. Caminin içerisinde kabir var. Buralarda namaz sahih değildir. Çünkü tek bir kabir bile olsa caminin içerisinde orası mezarlık hükmündedir. Eğer caminin içindeyse. Orada namaz kılınmaz. İster arkana düşsün, ister önüne düşsün fark etmez. Kabristan hükmündedir. Orada namaz kılmak helal değildir. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste yolcu kimse, seferi kimse ne kadar mesafede namazı kısaltır diye sorulmuş. Bunu ve bununla ilgili meseleleri aktaracağız. Subhanek Allahu ve bihamdik ve eshedulna ilahillat wahdikilashirikerek ve estafurke ve tu bilik.